279, numaralı konu, Hazreti Ömer ile iki arkadaşının hicret etmeleri, evet, Hazreti Ömer şöyle anlatıyor, Medine'ye hicret etmek istediğimiz zaman, ben, Ayyaş bin Ebi Rabia, Hişam bin As sözleştik, yarın sabah, hangimiz Beni Ifar kabilesinin Serif semtindeki su havuzu başında bulunmazsa, müşriklerin onu yakaladığı anlaşılacaktır, diğerleri onu beklemeyip yollarına devam edecektir, dedik, sabah oraya gittiğimizde Hişam bin As'ı orada göremeyince, müşrikler tarafından hapsedildiğine hükmederek yolumuza devam ettik. Medine'ye vardığımızda, Beni Amr bin Avefoğullarının Kuba'daki yerlerine misafir olduk. Ebu Cehil bin Hişam ile Haris bin Hişam da Ayyaş onların amcalarının oğlu ve ana bir kardeşleriydi. Hazreti Peygamber daha Mekke'deyken geldiler ve Ayyaş'la konuşup ona, annen, seni görmedikçe başına tarak vurmayacağına ve güneşten gölgelenmeyeceğine yemin etti, dediler. Ayyaş da annesine acıyarak onlarla beraber Mekke'ye dönmek istedi, ona, vallahi bunlar inancını bozmak ve seni dininden döndürmek için böyle söylüyorlar, sakın onlara inanma, şunu iyi bil ki, eğer annen bitlenirse, muhakkak taranır ve eğer sıcağı dayanamazsa, mutlaka gölgeye gider, dedim, bana, annemin yeminini bozmasını istemiyorum, ayrıca orada biraz param var o parayı da getirmek istiyorum, dedi, ona, biliyorsun ki, ben Kureyş'in zenginlerindenim, malımın yarısı senin olsun, fakat onlarla gitme, dedim, fakat beni dinlemedi, onlarla gitmeye karar verdi, ona, Kadem ki beni dinlemeyip onlarla gidiyorsun, hiç olmazsa benim devemi al, çünkü o, soylu ve uysal bir hayvandır, ona bin, nerede onlardan şüphelenecek olursan, kendini devenin sırtında tut, o seni kurtarır, dedim, yaş deveme binerek, onlarla beraber yola çıktı, yolda Ebu Cehil, Ayyaş'a, kardeşim, devem beni çok sarstı, beni terkine alır mısın, dedi, Ayyaş da olur, diyerek devesini çöktürdü, onlar da develerini çöktürüp, Ayyaş'ın üzerine atıldılar, bağlayarak Mekke'ye götürdüler ve dininden döndürdüler, biz dininden, döndürülen bir kimsenin tevbesi kabul olunmaz sanıyorduk, herkes de bunu söylüyordu, ta ki Resulullah Medine'ye geldiğinde şu ayetler ininceye kadar, de ki, ey kendileri aleyhinde aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz, çünkü Allah bütün günahları bağışlar, şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgeyendir, onun için başınıza azap gelip çatmadan, tevbe ile, Rabbinize dönün, ona teslim olun, sonra yardım olunmazsınız, haberiniz olmayarak ansızın azap gelmeden Abinizden size indirilene, Kur'an'a uyun, Zümer, 39.sur 53-55, ila bu ayetleri yazdım ve Hişam bin As'a gönderdim, Hişam, bu mektup bana geldiğinde onu Zituva denilen yerde okudum, onu okuyorum, fakat bir türlü ne demek istediğini anlamıyordum, nihayet Allah'a, ey Allah'ım, bu ayetleri anlamak için, bana anlayış ver, diye dua ettim, bunun üzerine Allah Teala, bu ayetlerin benim gibiler hakkında nazil olduğunu kalbime ilham etti, hemen gidip deveme bindim ve Edine'ye doğru yola çıktım, Hazreti Peygamber'in yanına geldim.